Alak suresi. Necm bir. Oluşturan, insanı embriyondan oluşturan Rabbinin adına öğren öğret. Öğren öğret. Senin Rabbin ise kendilerini üstün biri sayan o kişilerden daha üstün olandır. Senin Rabbin ki kalemle öğretti. O. ...insana bilmediğini öğretti. Necim 2 Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan... ...kendisini yeterli gördüğünde kesinlikle azar. Salat ettiği yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olduğu... ...toplumu aydınlatmaya çalıştığı zaman... Bir kulu engelleyen kişiyi gördün mü? Hiç düşündün mü? Eğer o salat eden kul doğru yol üzerindeydiyse ya da takvayı yani Allah'ın koruması altında olmayı emrettiyse hiç düşündün mü? Eğer salat edeni engelleyen o kişi yalanlamış ve yüz çevirmişse salada engel olan o kişi bilmedi mi? Allah'ın kesinlikle görmekte olduğunu. Necim 3 Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Eğer salat edene mali yönden ve zihinsel açıdan destek olan, toplumu aydınlatmaya çalışan kimseye engel olan o kişi salatı mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı engellemesine son vermeyecek olursa, andolsun perçemden, yalancı, günahkar perçemden, saçından tutup sürükleyeceğiz. O zaman o, meclisini, örgütünü çağırsın. Biz zebanileri, defedicileri, engelleyicileri çağıracağız. Kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Sen salat eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışmayı engelleyen o kişiye itaat etme. Sen Rabbine boyun eğip teslim ol ve yaklaştırıl. Rabbin seni kendine yaklaştırsın.